Evet hocam Ramazanla ilgili bir sorunuz daha var. Yani yine programın içinde de geçti. Orucun tutamayacak olanlar var. Evet. Yani bazı rahatsızlıklarından dolayı tutamayacaklar. Peki Ramazan gelmeden önce bu oruçlarının fidyesini verebilirler mi? Yani madem ben evet. tutamayacağım bu zaten sabit. ihtiyaç sahipleri de var. Bunları önceden versek olur mu? Evet. Öncelikle şöyle söyleyelim. Hastaları iki kısma ayırıyoruz biz. Birinci kısım insanlarımız hastalanmış Ramazan'da ama Ramazan'dan sonra iyileşme imkanı olan ve iyileşeceği kesin olan hastalardır. Hı hı. Bu insanlar Ramazan'da oruç tutmamış iseler Ramazan'dan sonra bu oruçlarını kaza ederler. Bundan dolayı bir fidye vermeleri gerekmez. Hı hı. Bu birincisi. Ama hastalığı daimi olan mesela kanser hastası gibi, insülin kullanan şeker hastaları gibi, efendim işte kalp hastaları gibi iyileşme ihtimali kalmamış ve şu anda da günümüz tıbbında da ilacı bulunmamış olan hastalar bunlar ne yapmaz? Oruç tutmazlar. Peki ne yapacaklar oruç tutmayınca? Güne gün fidye vereceklerdir. Güne gün ne yapacaklar? Fidye vereceklerdir. Fidyeyi Ramazan'dan önce veremezler. Bu kardeşlerimiz Ramazan ayı girdikten sonra fidyeler ne yapabilirler? Verebilirler. Evet. Ramazan ayı girmeden fidye verirlerse bu bir sadaka olur. Yine burada şunu da söyleyelim. Fitrede de mesela şöyle bir kampanya oluyor. Bir yerde okumuştum. Fakirlerin oruçlarını tutmaları... Ve oruç tutmalarına yardımcı olmalar, işte hem iftarda hem de sahurda yiyecekleri e, nevalelerini rahat almaları, temin etmeleri için fitre adıyla bir para topluyorlar daha şimdiden. Topladıkları bu parayı da işte Ramazan diyelim ortalarına doğru veyahut da Ramazan daha henüz girmeden e, başlıyorlar fakirlere vermeye. Bu e, caiz değil. Bu caiz değil. Ö, ö, bunu biraz detaylandıralım. Fitre Ramazan'dan önce verilir mi, verilmez mi sorusuna cevap olarak. Sadece İmam-ı Azam Efendimiz'den bir zayıf görüş. İmam-ı Azam Efendimiz'den bir zayıf görüşte Ramazan'dan önce de iyileşme ümidi olmayan, tedavisi bulunmayan hastalar, tedavisi bulunmayan hastalar fitrelerini verebilirler diye bir görüş vardır. Bazı ilmihal kitaplarında da, bazı ilmihal kitaplarında da, Fakir ve fukaranın Ramazan'da rahat oruç tutmasını temin etmek amacıyla iftarlıklarını, sağlıklarını rahat alsın diye bu zikredilmiştir. Hı hı. Ancak bu çok zayıf bir görüştür. Çok zayıf bir görüştür. Hanefi mezhebinin sahih ve fetvaya asıl olan görüşü Ramazan girmeden fitre de verilmez, fidye, fidye de, verilmez. de verilmez. Fitre de verilmez, fidye de verilmez. O nedenle bu kardeşlerimizin niyeti sahih, sağlam, temiz ama bir mezhepte muhtar olan, fetvaya asıl olan görüş varken, mercuh diyoruz biz buna, daha zayıf olan görüşle fetva ne verilebilir ne de bununla amel edilebilir. Hanefilerle, Şafiler Ramazan ayı girdikten sonra fidye ve fitre verilebilir diyor. Ramazan ayı girdikten sonra. Evet. Fit, fitre verilebilir diyor. Malikilerle, Hanbeliler ise bakın, Ramazan ayı girince fidyeyi vermeyi kabul etmiyorlar. Ya en fazla Kurban Bayramından üç gün önce verilebilir diyorlar. Kurban Bayramından üç gün önce verilebilir, verilebilir diyorlar ki o nedenle kardeşlerimizin hambeli ve e, malikilerin görüşlerini, imame'nin görüşlerine de dikkate alarak Ramazandan önce kimseden fitre toplamamalarını tavsiye ederiz ve kimsenin de Ramazandan önce fitresini vermemesini ne yaparız tavsiye ederiz. Fidye, fidye Ramazandan önce verilmez. Ramazan ayı içerisinde verilebilir. Ancak şafilerin görüşü burada biraz daha hassas. Onlar her günün fidyesini ancak o günde verebilir veyahut da o günden sonra verilebilir. Dolayısıyla şafilerde evet her gün mustakil. Şafilerde her gün mustakil. Dolayısıyla mesela ben Ramazan'ın üçüncü günü, üçüncü günün fidyesini veririm. Hı hı. Ama Ramazan'ın birinci günü kalkıp da iki ve üçüncü veyahut da işte otuzuncu günün fidyesini öğrenmem diyorlar. Bu ihtilafları dikkate alacağız. Bu ihtilaflar çerçevesinde en ihtiyatlı olan görüşle amel edeceğiz. O da nedir? Gerek fitrede, gerekse fidyede Ramazan'dan önce vermemeliyiz. Ve Ramazan'dan önce de böyle bir kampanyayı açmamalıyız. Evet. Müzik